Altınız şübbedeyiz. İmanın şübeleri hatırlatmakta yarar var. Nedir? İmanı bütünleştiren meselelerdir. Yani bu şübeleri biz canlandırsak, yani bizim imanımız, evliyaullah, Allah, Allah, ha, yani sahaba, tabiin, atba tabiin gibi imanımız olur mu? Olur. Çünkü Allah Teala ne diyor? Ayet-i Kerime'de, Vakih'e Suresi'nde, سُلَّتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَ الْآخَرِينَ Demek ki, Vakayın. o, efendim, o nedir? Anlamı, yani سُلَّتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَ الْآخَرِينَ Önce de üçte bir ise, ahırda da üçte bir olur. Bunlar kimler? Sahabede. Ama has sahabeden has çünkü insan insanoğlu caiftir. 77 şöbeyi hepsini hakkıyla yerine getirmese ne olur? Biles mertebesi düşer. Düştükçe şübelerin şeyi düşer. Düştükse düşer ne olur? Düz bir Müslüman olur. Allah kurusun düz Müslüman demek nedir? Tehlikededir yani. Ama hepsini yerine getirsen ne olursun? Sahabe seviyesinde. Orada da Allah Teala ne buyuruyor? ve sülletun min el-evvelin ve min Çünkü ahırda imanları uygulamak zordur. İmanı hakkıyla uygulamak bu zamanda zordur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi ki: "Benden sonra gelen kardeşlerim, yara bir görmek istiyorum." Sahaba dedi: "Ya Resulallah biz senin Kardeşin değiliz. Dedi hayır siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip, beni görmeyip bana uyacaklar. Benden sonra. Bu soralık nedir? İstimrariye. İstimrariye nedir? Davamlılık. Yani bu gidecek. Ne kadar Resulullah'tan uzak olsak o kadar ne olur? Zorunluk çok olur. Ondan dolayı Sahabeye dedi ki siz benim kardeşin, e, ashabımsınız, onlar benim kardeşimdir. Beni görmeden, beni inanınlar. Onlar dedi, eli, dinlerini tutarken bir dönemde gelirler ki dini elinde tutmak bir çöz ataşı gibidir. Çöz ataşı nasıl tutuyorsun elinde? Talaşada tutuyorsun. Tutamazsın rahat. He? Ne yaparsın? Atar tutarsın, atap tutarsın. O atmaktan zaman kazarsın. Bir günde mumun, bu dönemde öyle yaşıyor. Ne yapıyor? Sen ki mayın tarlasındadır. İşte onun için bugünde hakkı İslam imanını canlandırmak nedir? İşte Resulullah'ın bu müjdesini alır. Bir tane isterse desin ben onlar gibi oluyorum. Sulletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Üçte bir önceden var. Sahabanın Firdevs-i seviyesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konçusu olanlar. Sahabenin içinde bile üçte birdir. Ama sonda kalil. Kalil nedir? Azınlıktılar. Kim kalil olmak istiyor? Hadi hodur meydan. Ne de hodur meydan? Savaş alan değil. Ne de imanın şöbelerini canlandırmakta. Ha detaylı yollarıyla evet savaş alanındır. Kimiyle? Baş düşmanla İblis'ten, şeytandan onun etbaaylı. Kimdir etbaa? Şeyatini'l cinni vel insi. Cin ve insi şeytanlardır. Bunlardan savaş alanındasın. İşte bu şübeler arkadaşlar buradan çok önemlidir. Bunları hepsini hakkıyla yerine getirsek ne olur? Sahabe seviyesine çıkabiliriz. Ondan dolayı bugün 66. şübeyi inşallah canlandıracağız. İmam Beyhaki 66. şübede ne buyurmuş? Ona bir bakacağız. Kafirlerden, bozgunculardan uzak durmak, onlara sert davranmak ve onlarla ilişkiyi kesmek. Demek ki önemli meseledir. Bu imamdır. Bu imam beyhaki, kendi iştihadiyle olsa bu diğeriz olabilir, bu imamdır. İhkata deridir, savapt eder. Ama bu kendi görüşünü nekletmiyor burada. İmam beyhaki, ehli sünnetin icma'ını naklediyor burada. Bu şubelerde Bu çok önemlidir. Onun için her şube bizim için önemlidir. Yani iştihadi mesele değil bunlar. Bunlar alimlerimiz oturmuş he? Bir de bir dönemde değil. Bir dönemde alimlerimiz oturmuş, onay vermiş. Ondan sonraki dönemler gelen alimler bunu onaylamış. Eksik var ise çıkartmış, fazla var ise eklemiş. Demek ki bizim akidemiz, dinimiz, matodumuz hepsi elhamdülillah nedir? Onaylıdır.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 Onun için amel kisi de ameldir arkadaşlar. Şeytanın ordusu amel yapıyor. Rahmanın ordusu amel yapıyor. Ama biri salih amel yapıyor. Salih nedir? Yani geçerli amel. Salih. Geçerli. Tam matematik karşısı geçerli değil mi? Salih. Nerede geçerli? Terazide.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 Kafir nedir? Ha? Küfür tek tarih tanımı nedir? Küfrün tanımı? Lugatça önemli değil bizim için. Lugatça tanımı bir şeyi örtmektir. Çiftçiye de kafir değildir Arapça. Neyi örtüyor? Buğdayı örtüyor. Bir de kılıcını kılıfına koydu. kılıncını çift diyorlar. Yani gizledi. Ama kafir terimde nedir? Allah'ın Allah emirlerini inkar edendir. Bu küfür neyden olur? Yen yani kalpten, yen yani dilden, yen yani fiilden. Bu üçüyle de kabul olur. Bunun içine detaylar da geçer. Tereddüt, şüphe bunlar hepsi küfre götür adam. Ama ana çizgisiyle imanla denktir. Ölçüler aynandır. İman da itikattan, dilden, şeyden amelden, küfürde, itikatten dilden, amelden. Ama biri birine zıddır. Bu beyaz, bu siyah. Beyaz girdiği yerde siyah kalmaması lazım. Siyah girdiği yere, küfür girdiği yere imanı itler, götürür. Onun için bu mesele önemli meseledir. Küfür dedik, imanın zıddıdır.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 e, e, sülalesinden insan da kendine ne yaptı? Tabi ettirdi. İns dinlen daha çoktur. Ne de, çifirde. Onun için Müslümanlar 900 e, şey e, e, insan insanlarda bin denede bir tane cennete girer. Demek iblisin ordusu çoktur. İnsan. Hepsi kimi karşıda durmuş? Peygamberlerin karşıda durmuşlar. Onun için İmam Beyheki ehli sünnetin icmaini naklederken ne diyor? İmanın bir şübesinden kafirleri uzak tutmak. Ve onlardan uzak olmak ve onlardan beri olmak. Daha devamını ne diyor? sert davranmak ve kesmek. Bak burada ne var? Sert davranmak, ilişkileri kesmek, onlardan uzak durmak. Bu hepsi neye giriyor? Baraya giriyor. Bara nedir? Buğz, uzak durmak, nefret etmek, istememek. Yani maksat nedir? İman girdiği yerde kifre olmaz. Kifre girdiği yerde iman olmaz. Bazen iman girer, kifrin bazı parçaları kalır. O iman zayıftır. Hepsini temizleyemiyor ama ana ana küfrü atıyor dışarıya. Ve üç atıyor dışarıya. Ne kalır küçük küfürler. Bazen de küfür gülü iman güçlüdür ama o kadar da de güçlü değil. Ne yapıyor küfür? Çifir? Küçük küfürleri sokuyor kendisi dışarıda kalıyor. Bu kalp mümin kalbidir. Müslüman kalbidir ama günahçardır. Bazı şeyler işlemiş ona. Diğerinde de küfür kapsamış onu ama imanın izleri kalmış. Ne bu bizi aldatır ne bu bizi aldatır. Ne bu musulman olur küfürden ne de bu mümin kafir olur. Bu çok önemli meseledir. Bunu imanın mertebelerinde daha detaylı açıralarız inşallah. Şimdi biz şeyimizden şaşmayalım ee, bu şübeden 66. şübe o da nedir? Çafirlerden uzak durmak. Bunun da meselesi nedir? Neye dönüyor bu? Valla <gülüyor> vallbara, dost ve düşmanlık, Sevci ve buhuz ve nefret. Bu da nedendir Allahu Teala'dır. Biz kimi seveceğiz? Allah'ın kulları, sevgili kullarını, müminleri yani Müslümanları. Kimi sevmeyeceğiz? Çafirleri ve müşrikleri ve onun, onların izinde gidenleri. Bura tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi biz ondan dolayı biz müminleri seviyoruz elhamdülillah. Burada sorunumuz yoktu. Ama kafirleri, İmam Beyheki diyor ki kafirleri bu buğz etmek, onları dışlamak nedir? İmandan bir şöhbedir. Bunu canlandırmasan yerine göre imanın da gider. Yerine göre imanın zayıfleşir.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 Şimdi müminler sevci ve nefret. Burada bir ayet var. Tevbe suresi 71. ayet. Allah Teala diyor: "Vel müminun vel müminatu vel evliyâ'u bazıh. Yemrûnûne bil ve yanhavûne al Ve yukîmûne's salâte ve ve وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ <رحيمٌ> Bu ayet neyle ilgili edilir? 71. Tövbe ayeti. Allah Taala burada birinci şıkkı bizim için açıklıyor. Birinci şık nedir? Kimi dost edeceksin? Ha? Muminleri. Bak diyor, müminler ve mümineler. Yani erkek mümin, kadın mümin. Ne yapacaklar? Kimi dost edecekler? Birbirlerini dost edebilirler. Demek ki çafir nedir? Dışarıya. Çıktı mı imanın şöhbesidir? İmanın şöhbesidir. Mümin, mümini dost eder. Çafiri dost eder mi? Hayır. Mümin, mümini dost eder. İyidir. Allah Teala başımızda boş bırakmıyor. Müminlerin sıfatını veriyor. Nedir sıfatları? يَاَمْرُونَ بِالْمَعْرُفُ وَنَاوَا عَلْمُنْكَ marufu emredip münçerden nehy ederler. Yani güzel Allah'ın emirlerini emredersin, Allah'ın yasaklarını işlenirken dur dersin. Sonra yukimune salah, namazı ikamet ederler. Hakkıyla. Sonra yu'tune zekat, zekatlarını verirler. Burada çe'amel zikretmiş, şeriatla ilgili şeriatı ortaya çıkartıyor. Namaz sembolüdür dedik. Sora vaytuu'un Allah ve Allah ve Resul'üne itaat ederler. Nede ederler itaat? Her şeyde. Her emri geldiği itaat eder. Bu müminlerin sıfatıdır. Bunların hataları olabilir. Evet, arada da hata da yapabilirler. Allah Teala ne diyor ayetine ile bitiriyor? Seyerhamhumullah. Allah bunları rahmetine kavuşturur. allah azizun hakim. Allah bizzat ve hikmet sahibidir. Bu bitti. Biz bildik şimdi. Kimliğimizi tanıdık. Biz neyiz? Müslüman, mu'min. Kimi dost ederiz? Müslüman, mu'min. Bunun zıddı nedir? Şimdi bu, bura geleceğiz. Püf luftası burasıdır işte. Sen mu'min insan, tamam. Anan, baban, kardeşin, mu'minle, kadına evlenirsin, oğlunu mu'min edersin, dostun mu'min olur, çalışan yer mu'min olur, hepsi mu'min olur. Mumin'i severiz. Severiz nedir? Allah rızası hiç severiz. Dünya hiç sevsak nedir? Olmadı. Mumin'i Allah rızası hiç severiz. Onu bizim dostumuz ederiz. De bunun karşısı işte şuhbe budur. O da nedir? Mumin'in haricindekileri ne yaparız? Düşman. İyilal ederiz. Bunu da nereden alıyoruz? Faizini işte bu ayet. O ayet ne diyor? Ali İmran 38. ayet. Ne diyor? La yetekhidul mu'minina el kafirin evliya min dunil mu'minin. Ve men yefal zalika feles min Allah fi şey. Allah Teala diyor ki La yetekhidul la yetekhidil mu'minina el kafirin evliya. Müminler kâfirleri evliya etmezler. Mümin dedik nedir? Allah ve Resulüne iman eden. Sınırlarında durandır. Sonra bunlar nedir bu müminler kafirleri veli yapmazlar. Veli nedir dedik? Dost. Dost yapmazlar. Buradan ne çıkıyor? İmam Beyhaki'nin desteği işte. Sen dersin ya bu belki tevil olunur filan. Ayet tamamlıyor. Min dunel mümin müminlerin haricinden yani olmaz dersin ben hem mümin dostum var hem kafir dostum var. Olmaz. Çünkü min el mu'min. Ya dostun kafir olur ya yani mümin olur. Olmaz ortaya. Ayet bunu neden tamam. Ondan sonra yine tevil edebilir şeytanın vasıtasıyla insanoğlu ayet Allah tevil edilmesin diye resmen hüccet kahir Hüccet nedir burada? Diyor ki: "Woman ye'fal zalika. Kim bunu yapsa bir cahili dost edinse fe leise minallahi fi şey." Bu Allah'ın hükmünden değil. Yen de o yapan Allahu Teala'dan Allah, Allah Teala ondan belidir. Tam mühür uğruldu mu? Vuruldu. Bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz.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 Şahırda düşman mümini dost etmek temel meselelerden. Bunu nereden çıkartıyorlar? Buna da acele bir göz atalım. Nereden bunu çıkartıyorlar? Ha diyebilirsiniz bir tane. Bunu nereden çıkarttınız şimdi? Neyi nereden çıkarttınız? Bu temelin temelidir. Ne diyor? Birinci alimlerimiz diyorlar ki e, e, altı tane noktada var.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 Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman ne yapıyorsun? Allah'ı dost edip ispat ediyorsun. Ondan sonra Allah'tan başka ilahı nef ediyor İşte bu nedir? Nefi ve ispat. İyidir Allah. La ilahe illallah'ın anlamı var. Allah var. Allahu Teala'nın dostları var, düşmanları var. Sen Allah'ı hakiki ilah kendine kabul ediyorsan, onun da dostları senin dostundur, düşmanları da senin düşmanıdır. Yoksa mümin sıfatına imkanı yoktur girinsin. Bunu da bildik. Çinçisi, e, bir de ayetik kelimede ne diyor? "Enâbdullah'a içteni bu Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak dur. İçteni bu tağut. İçtinap ne demektir Arapçada, lütfedd? İçtinap hiç bulunma bir alanda.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 Bir masada sen içki içiyorsun, ben su içiyorum, oturmuşluk suhbet düz bu olur. Ama içtinem derken, yani bir masada, bir masada değil, bir alanda içki içiliyorsa sen orada bulunmaman lazım. İşte tağutu içtinem edin. Nerede tağut var ise ondan uzak durun. Ey de tağut kündür? Şeytan. Tağutun başıdır. İblis ve şeytan ve cemaat. Nedir tağut? Tanımı nedir? Allah'tan başka Haddini aşan her şeye tavut söylenir. Allahu Teala'nın görevini biricik versen o tavut olur. Tavuttan uzak duracağız. Küçük büyük tavut yoktur, hepsinden uzak duracağız. Evet, ikincisi nedir? Dostluk düşmanlık en sağlam kulptur. La ilahe illallah'tandır. Alimlerimiz diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: "Awtaqur al iman." İmanın en sağlam kulpu, Yani en sağlam tutacak yeri. El muvalatu fillah. Allah rızası için sevmek. ve muana muadatu fillah. Allah rızası için düşmanlık etmek. Al sana destek. Hadisin devamı daha açı oluyor. Vel hubbu fillah vel buğdu fillah. Allah rızası için sevmek. Allah rızası için buğdu etmek. Üçüncü alimler diyorlar ki bu kafirleri buz etmek imanın tadını yaşattırır seni. Tabi karşısında kafirleri buğz ettin otomatik müminleri seviyorsun. Çünkü kalp sevgisiz kalmaz. Ne diyor? 3 tane de bir mesele bulunsa imanın tadını ne alır? Alır. Bu üç mesele nedir? Men kana Men kana Allahu ve Resulu uhubbu ileyhi mimmen siwa. Allahu ve Resulu ona en sevilen meselelerdir. Her şeyden daha sevilendir. Men uhabbu abdan la yuhibbu illa lillah. Bir kulu seviyor sadece Allah'ı seviyor. Men yekrahu en yaudu fi'l-küfr iza anqadahu Allahu minha kemen yekrahu en yuqaa fi'n-nar bir çifirden kurtardın, o çifre dönmezsin. Nasıl istemezsin ateşe bir daha atılacaksın? Burada ne oldu? Bu üç meseleyi yaşasan imanın tadını alırsın. İşte bunda ne, neyden tadını alırız? İşte müşrikleri boğaz ederiz. Dördüncü, bu ibadeti tehkik etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Allah rızası için seversin, Allah rızası için boğaz edeceksin. ben ki, mel ehebbelillah وَأَبْغَظَفِ <gülüyor> اللّٰهِ Kim Allah için sevse, Allah için buğz etse. وَاَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ Allah rızası için verdi, Allah rızası için vermedi, yasakladı. Ne olur? istekmel اِسْتَكْمَلَ iman imanını tamamladı. Ne büyücü imamlarımız var elhamdülillah. Ayağımız sağlam yere basıyoruz. İstekmelel iman, imanını bütünleştirdi, zülvete, tavana çıkarttı. Neyle? Neyle? İşte şübeyi yaşamakla. Sonra beşincisi eğer sen onları buğzetmesen, müminleri sevemezsin. Müminleri sevsen onları da buğz edemezsin. Cisi birbirini zıttır. Bir arada bulunmaz. Onun için ayet-i kerimede ne diyor Allah subhanehu teala En'am surası 14. ayette Kul e gayrallahi ettekilu Allah'tan başka Başka bir dost kendime edeyim ki o fatırın semavati vel ardı ve o yedim ve la yedam. Kul inni umirtu an akuna evvel men eslem ve la takunanna minel müşrikîn. Allah'tan başka dost edilir mi? "La ilaha illallah. Allah'tan başka nedir? Tâğuttur. Tâğutun itibaçı kimdir? Çaferlermişlikler, Allah'ın şeriatine karşı gelenler. Olayı, onları, onları buğzetmek nedir? İşte imanın şubelerindendir. En sonuncu müminleri sevmek, kafirleri buğzetmek ne olur? İslam toplumunu tamamlattırır. Yani ben karma yapsam nasıl Müslümanlar bana e güvenilir? Olmaz. Onun için diyor ki "Leyûminu ahadukum Resulullah sallallahu aleyhi ve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 Bir de dedik ki alemler diyorlar bu şehadetin cereyidir. La ilahe illallah yerine gelmek için ne, ne lazım? Çafirleri boğaz etmek lazım. Onları dost edemeyiz. O zaman nedir? La ilahe illallah yerine gelmez. Dedik bir nefi ispattır. Ayet-i Kerim'de ne geçiyor? Ya iyi olanlar, amin. La tettakhu adou ve adoukum, olaya telkun eliim bilmowdte. Ve kafaru bima jae kum min alhaki. Mımtahina birinjaya. Ya iyi olanlar, Ey iman edenler. Ne deme ya iyi Ey insanlar. Burada kim muhataptır? Çünkü dünyada iki tene. Ne var? Fasile. İki Toplum var. biri iman eden kifreden. Ey iman edenler kimdir? Biz. Kimdir? Biz ne? Sifatımız nedir? Nasıl iman ettik? Allah ve Resulün emirlerinde, sınırlarında duruyoruz. O zaman hitap bizedir. Ne dememiz lazım bu lafı duyduk? Lebbeyk. Ne diyor bakarım? Allah-u Teala'dan emir geldi bize. Bak sene de gelmiş, Aydın'a gelmiş, Aydın'a gelmiş, İsmail'e gelmiş, ya eyvallezine amenu. Abdülkadir'e gelmiş. Ne diyor ona? La tettegidu aduvyu ve aduvakum avliyat. Benim düşmanım ve sizin düşmanınızdır. Otomatik olarak. Çünkü siz iman ediyorsunuz. Benim Rahman'ın ordusundasınız. Benim düşmanım ve sizin düşmanını dost edinmeyin. Demek ki dost etsek ne olur? Biz Allah'ın ordusundan çıkarırız. İblisin ordusuna gireriz. He? He? Şeytanın ordusuna gireriz. Bir Hizbullah var, bir şeytan var. Hizbullah kimdir? Müminlerdir. şeytan kimdir? Çafirler ve ve onlara uyan bugün de ayrı adları var. Bugün içki haramdır. Ama içkinin bin bir tenadı adı var. Bu halal yapar mı onu? Yapmaz. Evet. Nasıl fahişelerin eskiden kabadları vardır. Şimdi diyorlar ona, hayat kadını. Bunu halal yapar mı bir iş? Adını ne kadar güzel versen hayat, adını bu halalı haram yapmaz. Çafirlerin de bugün de hoş görülüsü var vesaire biz umumdan bahsediyoruz. Onların da ahkâmi ayrıdır gelecek onlar. Sonra ne diyor? E, Olara evveli edip mevedde vermeyin, Sevim, sevmeyin. Yani çafir ha, hoş görü olabilir. Çafir mesela İyi muamele yapabilirsin ama bu ayrı sevma ayrı. Bir miskali cerret. Allah'a bir dene küfretmişse onun sevgisi kalbinde olmaması lazım. Çünkü neden Allah Teala diyor? Size geldiği dini ne küfretmişler. Hak burada diyor. Vakat kafarû bimâ câekum minel hak. Size geldi hak din geldi. Hak dine küfretmişler. Kim bugün de şeriatı istemese haçdi ne çevirdim şimdi. Evet, diğer ayette kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa min jihadin fi sabilihi hatta Diyor ki eğer babalarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, yani eşleriniz, aşiretiniz, mallarınız, ticaretleriniz, meskenleriniz, malınız, mülkünüz, he? Ehebbu. Olar Allah ve Resulü'nden size ve Allah ve Resulü Allah yolunda cihad etmekten size daha yakınıysa Feterabbasû. Nedir tarabbus? Yani bekleyin. Neyi bekleyin? Tarabbus nedir? Bir tane tetikte düşmanını bekliyor. Buna tarabbus diyorlar. Eli tetikte uzun namlı edne harekette sıkacaktır. Ne diyorlar? El cundiyyumu tarabbusun bi'aduvihi. Cundi er durmuş aduv. Feterabbusun. Siz de böyle eliniz tetikte bekleyin Allah'ın azabını. Vaidini vel vaidini. فَتَرَبَّسُمْ Ne? حَتَّى يَأْتِيَ Allahu بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَحُبُّلْ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Eğer böyle yapsanız Allah Teala zaten hidayet kapsında kapatır sizi. Çünkü fasıklara hidayet vermez. Fasık nedir? Fusuk bir şeyden çıkmış. Siz yoldan çıktınız. Anlatabildim mi? Allah'ın yolundan çıktınızdır. İşte ondan dolayı vela vel önemli meseledir. Çafirlerden beri geleceğiz. Şimdi burada insanlar üç şüküldür. Bizim toplumlarda. Bu üç şükülü nasıl anlayacağız? Biri mutlak çafirlerdir. He? Mutlak çafirler. Çafirler, müşrikler, Putperestler, hinduslar, buziler, ataşperestler ve yeni ideolojiler müdürler. Bular bular altında türlü ne isim belliseler olsun şeriatin haricindediler. Bular baş düşmandılar. Bulara miskale zerre biz. Bir de ne var müminler buları severiz. Bu anladığım bunu. Bir de üçüncü var. Üçüncü nedir? Mümindir ama günahları var. Hata işliyorlar. He? Ha? Dedik ki iman kifir kendisi girememiş olara ama parçalarını göndermiş. Siyah şeyler kabibi kaplamış ama ana çifir girememiş. Oları ne deriz? Buğz ederiz yoksa severiz. Oların imanlarını severiz, kifirlerini buğz ederiz. Anlaşıldı mı bu da? Bu da anlaşıldıysa şimdi en önemli meseleye girer. O da nedir? Kifirin ee, yani dostluk e, gerektirecek şeyler var. Dostluğu gerektirecek şeyler var. Bir de çifürü de çifürü nefret etmek için onları da ortaya koyacak şeyler var. Bunları canlandıracağız. Dostluk nedir? Nasıl biz müminleri severiz? Nasıl ispat ederiz müminleri sevmeye? Bu nedir? Müminler çifür dünyasından mümin diyarına hicret ederiz. Yani kifrin ortamında kalmarız. Hiçbir zaman. Asıl bizim yerimiz mumin toplumudur. Hicret ederiz kafirlerin. Niye ben kafirin yanında çalışayım? Niye ben yanımda kafir çalıştırım? Çalıştırmam. Bu hicrettir işte. Yani bir ülkedeyim ben kafirim Müslüman oldum. O ülkede kalmam lazım. Yani ben gitmişim elin kafirine niye hizmet ediyorum ülkesinde? Gelirim giderim başka Müslüman memlekette çalışır. Bu hicretin gereğidir. İkincisi de Müslüman toplumlarına katılacağız. Olar cemaatiyle olacağız. Camilerinde namaz kılacağız. Cemaatlerine katılacağız. Derslerine katılacağız. Yani biz Müslüman toplumundan uzak kalmayacağız. O zaman biliyoruz biz Müslümanız. Bir de bunları seveceğiz. Bir de sevgimizi ispat edeceğiz. Nasıl ispat ederiz? Olarak her isteriz. Ne her var ise bu topluma, mümin toplumuna gösteririz. Ne şer var ise uyarırız. Yoksa nasıl ispat ederiz? Dördüncü alimler diyorlar, onların, müminlerin haberlerini hiçbir zaman çafirlere nakledemeyiz. İşte mesela bir, bir gazetecidir mesela müminlerin e, detaylı yollarla avretlerini yani zayıf noktalarını bir makale yazıyor çafir de oradan nem alıyor? Böyle şey mümine yakışır mı? Yani direkt zaten casusluk o, o, o, kötü bir şeydir, o olmaz. Ama detaylı yollardan da ol, olmasa olur. Muminler bir çafirden savaşta oldular. Yani bir çafir onlardan savaş açmış. Yani olara karşı durmuş. Biz hangi tarafta dururuz? Mümin tarafında dururuz. Bunlar nedir hepsi? İspat etmektir. Oların haklarını vermek lazım. İşte imanın şöbelerini orada canlandırmak, Salam vermek, hastalarını ziyaret etmek. Bunlar nedir?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 Bildikten sonra bu şirki, küfrü çim üstlenmiş? Onları da tanıyacağız. Bunları tanıdıktan sonra cemi eşkalihe yani bütün şekilleriyle da taylı yolu var hepsini tanıyacağız. Demek ki bizim üzerimize burada ne çıkıyor? Küfrüden şirkiyi bilmemiz lazım. Ne küfrüdür ne şirktir. Onu bildikten sonra bunun, bunun üstlenenleri var. O da ne diyenler olarak Arabize terimi?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 Hatta alimler diyorlar cüler üzlü karşılamak caiz değil onu. Çünkü sen Allah'a şey savaş ilan ediyorsun. O Allah beni, ayette dedi, benim mi o sizin düşmanınızdır. Evet 3. küfür diyarından müminler diyarına hicret edeceksin. Ben müminim diyorsun küfrin arasında oturmuşsun. Nasıl bir iş bu? El mer'u ma'a men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kişi sevdiği insandır. Bu dünyada da ahirette de aynen. O zaman sen kafirlerin yanında bulunmayacaksın. Benim ne işim var? Bir tane kahretsin şeriat diyor. Ben de gidip ona hizmet edeyim. Benim paramla da çalıştığım işten de para kazansın. Ben çalışmam orada. Belimi Allah'a bağlarım. Allah rızkımı verir muhakkak. Çıkarım başka yerde iş ararım. Mesela, evet. Bu nedir? küfür ee, <gülüyor> diyarından uzak durmak. Onlara konşu olmamak, onların yanında bulunmamak, hatta küfür düğünlerine sefer etmek. Ne gerek var? Alimler diler, zarurat olmasa caiz değil. Ben ne işim var gidip tahkilimi Fransa'da yapıyorum? Ne işim var orada? Hem paramdan karizlenirler, hem ben orada o çafirleri göreceğim. Muhakkak banjur diyeceğim onlara, gözüm böyle şey yapacağım, başımı sallayacağım, mecbursun. Akıntı öyledir. O zaman ayetem karıcı. İlla zaruret çolmasa alimler diyorlar gidilmez. Tahtil üstün git bizim ülkelere. Ha burada da var. Ah ay ehvenine gidereceksin. Evet. Dördüncü, olara benzememek lazım. Ne de? Olara has olan meseleler. Bir de ne gelir diyor hocam sen de panturun giriyorsun da giriyor. Panturun olara has değil. Olara has olan elbiselerde, adetlerde, urfta olara benzememek lazım. Evet pantolon ö, ö, ilk çıkanda alimler haram kıldı pantolonu. Çünkü Müslümanların girişi değil. Müslümanlar şarvar giyerdi. Yoktur. Yani de fistan girerler. Pantolon çefirlerin, gayrimüslimlerin adetinden. Bizim ülkeye geldi alimler dediler ve haramdır. Doğrudur. Ama ondan sonra ne oldu? Her içe şey girdi. Artık onların özelliği kalktı. Biz de girebiliriz ama Bizim dinimiz pantoronda elbisede bir şart koşmuş. Ne demiş? Ölçü var. Ölçü nedir? Bol olacak, fizikin cizgisini çıkartmayacak, özellikle sücdede. Sonra ne olacak? Paçası uzun olmayacak. Onun haricinde İslam dememiş bir tane Japonya'lı geldi, Müslüman oldu, ile ki bizim gibi fistan gir diyemeyiz onu. Sen adetinde, örfünde ne var ama bizim ölçülere, şer'i ölçülere muhafaza et. Evet. Bunlara benzememek, yemek, içmek, adet, örf bunlar hepsinde onlara has bir şey ise onlardan uzak durmaktır. Beşincisi, kafirlere destek vermemek. Oları övmemek. Oları, e, onların güzelliklerini yaymamak olara destek vermemek, olardan bir, birlik olup Müslümanlara, e, Müslümanların lehine, e, aleyhine çalışmamak, oların yanında bulunmamak, oların cemaatlerini, yani sayılarını çoğaltmamak. Burada ne ispat ettin sen? Evet, bunları sevmiyorsun. Şey Olabilir benim çıkarım o Çafirin yanındaysa bile. Ben Allah rızası için o çafirden vazgeçerim o çıkardan. Evet. Altıncısı nedir? Çafirlerin beyramlarına katılmamak. Bizim kaç beyramımız var için? Diğer beyramlar hepsi çafirlerindir. O beyramlara katılmamak. İşte yılbaşıdır Bilmem vatanseverdir. Bilmem sevci beyramıdır. Ana beyramıdır. Baba beyramıdır. Öğretmen beyramıdır. Beyram bitmez. Bizde hiçbirisi yoktu. Bu beyramlara da katılmamak lazım. Özellikle yılbaşı behramı. Bu çafirlerin bir sanboludur. Buna muhakkak katılmak caiz diye. Haramdır. Buna katılsan, onlar gibi olursun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Kim bir kavma benzese, o olardandır, olardan haşrolur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 babanız, kardeşiniz, aşiretiniz, hanımınız, çocuğunuz, kim olursa olsun, Allah'ın şeriatin önüne çıkmaz. Evet. Sekizinci kafirlere kafirleri e, Türkçe'de ne diyorlar? Yani, hoşgörü Yine de hoş görünün daha daha orijinal terimini bulamadım. Şu anda aklıma gelmedi. Yani yalakalık mı diyorlar? Yalakalık mı? Evet, yani yağcılık filan bunun gibi terimler olarak yapılmamalar lazım. Ha ben zayıfım. Çafir gücüdür. Evet, çafir gücüdür de olsa benim rızkımı Allah verecektir. Ben yalakalık yapmam çafire. Yuvarlak bir söz söylemem. Yuvarlak nedir? Yani çafir Ondan e, istediği gibi anlar. Hayır ben kafirer vurgulu söyleyeceğim. Sen benim düşmanımsın kardeş. Benim dininden değilsin. Allah Teala diyor. Lekum Mumin bunu demesi lazım. Bu iş bitmişti. Onun için bu meseleler nedir? Bu meselelerde apaçık insan uza olması lazım. Yoksa nasıl sen kafiri e, ortaya koyarsın, buğz ettiğini? Neyle koyarsın? Yalakalık olmaz. Doğru, dürüst, konuşacaksın. Bazen idare edebilirsin, alimler diyorlar. Ama nedir? Dininin hesabını olmaz Vela vel bara yerine geçmesin. İdare edersen de, bazı zaruratlar istisnadır. Ama nedir? Dininin hesabına değil. Yani adam orada dinine söylüyor, sen süsüyorsun, diyorsun ne yapayım? Ben yanında çalışıyorum. Hayır. Ama adam senin dinine sövmüyor. Sen onu idare edebilirsin. Adam normal konuşuyor. Seninle ilakası yok. Dinle ilakası yok. O zaman olur ama onun haricinde olmaz. 9. çafire hükmüne dönmeyeceksin. Ona rıza göstermeyeceksin. He? Onun hükmünü buğz edeceksin. Onların havalarını, istedikleri yolları tercih edeceksin hüküm çünkü Allah ve resulündür. Kâfirün hükmüne dönülür mü? Tağut hükmüne dönülür mü? Dönülmez. Hüküm nedir? Kal Allahu ve kal O da nedir? İslam şeriat. Demek ki biz şeriat'a döneceğiz. Bizim hükmümüz şeriat'tır. Ne de Adenze'ye. Devlet yönetiminden karıncayı yerde basana kadar bu şeriatten destekimiz. Bir tane tağutun hükmünü Allah'ın hükmü üzerine çıkarttı oğlardandır. Burada bir prentez açayım. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar bu bu meseleyi. Tağuta tehakum meselesini. Ne diyorlar? Büyükünde mesela Türkçe şeriat devleti değil. Anayasa nedir? İnsanın kurduğu bir yasadır.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 Yani ilminu, ilmin ilmin alan, alın. Yani Yen bir miskal zerre akli selim olan bunu söylesin. Söyleyenler nediler bunlar? Yani bu cahaletten olur. O kardeşler de belki bizden daha dinde samimidiler. Olabilir. Hariciler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor siz onları görseniz kendinizi küçük düşürürsünüz. Neden? İbadetlerinden İbn Abbas diyor onların kamplarına girdim. Budu budu budu budu böyle zız, ses geliyordu. Arı böyle arı yuvasına girerse fısıltı var. Neden? Tesbih, te tekbir, Kur'an okumaktan böyle bir ses var. Ama cahildir. Resulullah mucdesini vermiş, öldürün bunları demiş. Onun için cehalet burada ölçü değil. Cahalın de, ölçü nedir elin? Yani bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü şöyledir. Bir mesela çözeceğim burada sadece. Mesela. Bir, bir adam öldü, iki, iki kız, bir erkek çocuğu kaldı. Bunlara ne düşer şeriatte var, var ise? Ha? Erkege bir, kızlara yarı yarı. Tamam mı? Bunu kabul edeceksiniz. Boyun kilden incedir. Şeriat bunu böyle noktasını koymuş, bitmiştir. Her şey hissesini alır, elhamdülillah.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 Onun için benim için tağut ister kafir olsun, ister fasik olsun, ister bid'atçı hüküm olsun, ister senin grubundan olmadığın bir Müslüman olsun, adaleti sağlıyorsa ben ona başvurabilirim. Bunu Allah subhanahu Teala tağutlardan saymıyor. Tağut nedir? İsteyerek gideceksin. Biz arkadaşların dediği gibi olsak, o zaman kuzu gibiyiz. Her şey gelir başımıza çalar, elimizden malımızı alır.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 Bu da çafire itaat etmektir detaylı yollarla. Moda nedir? Moda şeytanın en güçlü planlarından yer üzerinde moda diye bir şey var. O da odur. İstediği gibi bizi İslam topluluğunun elinde oynatıyor şeytan modayla. Bak aynen gömlek, aynen kumaş. Bürcün burada cebe düğme koyuyor, Bürcün düğmeyi kaldırıyor. Bürcün yakayı böyle yana çekiyor, Bürcün öne çekiyor, Bürcün uzatıyor. Bir gün rengi değişiyor. Bir gün buraya pilat koy, koyuyor. Bir gün bilmem ne yapıyor. Millet de uyuyor. Ya cömleğim var. Beni bu üç sene idare eder. Yok. Bunun modası geçti. Gidip bunu başkasına atıyor. Gidip bir yeni cömle geliyor. Neymiş? Bu modaymış. Demezler bu gericidir. Yani bizi ne yapmış? Bizimle top top oynuyor. Bizde öyle diyirler. Bir atasözü var. Top top nedir? Fütbol topu nedir? Bir küçük toptu. He gelen vuruyor. Biz de aynı o hala dönmüşüz. Modacıların elinde. Evet. 11 nedir? Oların 11 onlara salam vermeliz. Yani salamı başlamarız onlara. Yani çafir buğz ediyorsa, niye onu diyeyim selamu aleyküm? Salam nedir? Salam Allah'ın adıdır dedik. Salam yani sana selamet olsun, rahmet olsun,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 Şimdi ana çizgisiyle biz kafirleri boğuz ederiz. Ama tahammüle geldiğimizde burada ayrılı var. Bir çafir var muhariptir. Seni düşman açmış. Gece gündüz seni yok etmeye çalışıyor. Bir de bir kafir var. Çafirdir. Diyor da ben çafirim ama seninle diyor seninki sen de benimki. Ben senin kendi alemindedir. Aynen seviyede mi? Hayır. Öncelik o. Bir de çafirlikle hoş yörü farklıdır. Yani ben çafir buğzerebilirim. Ana o hasta olsa ziyaret edebilirim. Ha, ziyaret etmek dedik yasaktır. Kimi için? Düşman çafir. Muharip. Savaş atmış çafir. Ama biz bir hasta oldu. Konşun. Onu ziyaret ederim ne babından. İşte baksın Müslümanlar ne kadar şefkatlidir. Maslahet var ise ederim. Yok işte ben. Anlatabildim mi? Benim Amcam kafirdir diyelim. Ben amcamı sılay rahim yapabilirim. Bu değil ki onu seviyorum. Bunda da terazisi biraz incedir. Arkadaşlar ölçüleri var. Bu zamanımız kalmadığı için anlatamayız şimdi ama bunların da ölçüleri var. Biz ana cizgisiyle biz neyi anlattık bu şöbeyi anlattık. Yani biz kafirleri arkadaşlar buğz ederiz, sevmeriz. Bir mümin ne kadar kafiri sevse imanın şöbesini yerine getirmez yapacak? Kafirleri müşriklerden buğz edeceğiz bunlar. Ama o müşrik benim babam ise hüküm başkadır. Benim amca ise, konşu mı o mesela bir tane müşriktür. Allah'a şirk koşuyor. Ama bilmeyerek. Birden de şirk bilerek koşuyor. Delilleştiriyor. İspatlıyor. Bunun onun hüküm aynendir. Aynen değil. İşte bunu bilmek lazım.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 müminlerden haşer Yoksa Allah kurusun kafirleri sevsek, müminleri de sevsek, Allah kurusun kafir her zaman ağır basar. Çünkü kifrin bir küçüğü nasıl mesela zehirin bir damlası bir büyük şeyi bozar, kifrin de küçüğü Allah kurusun bozar. Onun için Allah bizi bunlardan uzak etsin, her zaman Kalbimizi, müminlerin sevgisi kaplasın, kaplasın, onlara yer kalmasın. Bu şübeyi de canlandırma, canlandırmayı bize ve bizi bütün eşitenlere nesip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.